Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Elhamdülillahi Rabbil 'Alamin. Alemin Vessalatu Vesselamu Ala Seyyidil Murselin Muhammedin Ve Ala Alihi Ve Sahbihi Ecma'in Muhterem Dinleyenlerimiz allah Teala ve Tekaddes Hazretlerine Sonsuz Hamdü Senalar Olsun Ramazan-ı Şerif İslam'ın Nişanlarının en büyüklerinden Ona saygı Bizzat Allah-u Teala'ya karşı bir Tazım ifadesidir Ebu Hureyre Radıyallahu anh Ne hadisler rivat etti bizlere Bu mübarek insan Allah makamını Ali eylesin Şefaatlerine cümlemizi nail eylesin Bu kadar hadis-i şerifleri bize ulaştıran Bir insan olarak Kendisini daima hayırla yad ediyoruz Resulullah sallallahu teala Aleyhi ve sellem'den işittiği şu hadis-i şerifi bize naklediyor. "Burutliyet ümmeti 5 hasılet fi Ramazan, lem tu'taha ümmetun kablehum." Benim ümmetime Ramazan ayında 5 haslet verilmiştir ki onlardan önce hiçbir ümmete bu hasletler ihsan edilmemiştir. "Kulufu fi misaimi taybu 'inde Allah rihil misk." Oruçlunun ağız kokusu Allah indinde misk kokusundan daha hoştur. İftara yakın bilhassa nahoş ve kerih bir koku açlık kokusu ağızda peyda olur. İnsanlar bundan rahatsız olur. Ama Allah Teala kendi rızası için tutulan bir oruç neticesinde hasıl olan bu kokudan çok hoşnut ve razı olur. Mesele Allah'ın dindeki meseledir. Bazı insanlar kendilerine hoş kokular sürerler. Hele kadınların e, yabancı erkeklere efendim Hissettirmek üzere koku sürüp dışarı çıkmaları asla caiz değildir. Ancak kocasına, tabii ki kocasına süslenir, kokular sürer, sürmelidir, sünnettir, müstehaptir. Ama yabancı erkekleri tahrik edecek şekilde sürünmeleri uygun değildir. E şimdi o kokular insanın burnuna, bir namahrem kadının sürdüğü koku burnuna insanın hoş gelebilir veya bir kadına bir erkeğin kokusu hoş gelebilir Güzel şey kokular şimdi çıkartmışlar. Onları sürüyorlar. Fıs fıs fıs fıs her taraflarına sıkıyorlar. Ama Allah indinde acaba o kokunun durumu nedir? Belki de leş kokusundan beterdir. Çünkü haramdır. Ama oruçlunun ağız kokusu nedir? Bazımıza hoş gelmeyebilir ama Allah indinde mis kokusundan hoş gelir. Ve esteğfirül <Sessizlik> yevmel meleke hatta iftrû. Oruçlular iftar edinceye kadar Melekler onların günahlarının bağışlanması için af isterler. Ya Rabbi, sen boruştan kullarını affet diye ta iftar açıncaya kadar ümmet Muhammed'in oruçlularının günahları için istifarda bulunurlar. Bu da bu ümmete nasip olmuş. Ve yüzeyinullah azze ve celle kulliyum in Allah Teala her gün cenneti biraz daha süsler, biraz daha süsler, biraz daha süsler. Bak her gün, yarınki gün daha süslenecek. Makamımız olsun inşallah. Sonra buyurur ki cennete, يُوشِكُ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ يُنْ يُلْقُوا عَنْهُمُ الْمُؤْنَةَ وَالْأَذَاءَ وَيَصِيرُوا Ey benim cennetim, benim salih kullarım, çok yakında çektikleri sıkıntıları, eziyetleri bir tarafa bırakarak, bir kenara bırakarak, ölüp sana gelecekler. Hazır ol, hazır ol, donan, süslen, kuşan. Sen dünyada bu kadar zahmetler çekerken, efendim, Oruçla, ibadetle, zikirle ömür geçirirken Arada da nefis ağırlanırken, zorlanırken Bir de bunu duysan, bunu nidayı duysan Ne kadar hoşlanırsın, hiçbir zahmetin kalmaz değil mi? İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duydu bunları, haber verdi bunları Senin benim duymama lüzum yok, kulağımızdan çok ona inanırız Bak Allah Teala ne buyuruyor cennete Dostlarım eziyetleri bir kenara bırakacak, yakında sana gelecekler Hazır ol, onun için Çektiklerimize zahmet demeyelim. Allah yolundaki eziyetlere rahmet diyelim ve cennete vesile bilelim. Üçüncüsü ve Yusuf Efendi'yi meradet üsse atın. Demin okuduk başka bir vesileyle felaklusuyla, makan yoklusun ile fikirli. Az şeytanlar bağlandığı için başka aylardaki vesveselere bu ayda güç yetiremezler Evet. Bu da diğer bir müjde. Dördüncü olmuş oldu. Beşincisi ve yuhfiru luhum fi akhirileyle Ramazanın son gecesi tüm ümmetim affedilir. Dendik ya Rasulullah aleyhisselam yeleyle türkadir. Kadir gecesi midir ki son gece? Böyle olur. Kalale ve lakin el amile inni ma ve fajrahu ida kabahamilu. Hayır kadir gecesi son gece olarak özel bir taksisi yoktur. Ancak işçiye ücreti işini bitirdiği zaman tas tamam ödenir. Arada belki avans verilir, bir şey verilir ama bitirince vazifesini Tamamen mükafatı, karşılığı kendisine verilir. Onun için arada versen tamını, tümünü bir de bakarsın, yarıda bırakır işini, gider. Ne yaparsın işini bitirsin de, öyle vereyim. Bu da onun gibi Mevla son gece cümlemizi mağfiret eder. İnşallahurrahman. Kâb-i ibn-i hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Uhdur-ül minber, minberin yanına gelin. Çağırdılar bizi, biz de toplandık. Bir basamak çıktı, amin buyurdu. İkinci basamağa çıktı, amin buyurdu. Üçüncü basamağa çıktı, amin buyurdu. İnince biz dedik, ya Resulallah, evvelce böyle bir şey duymamıştık. Duanı da işitirdik, aminini de duyardık. Şimdi duanı duymadık, sırf aminini işittik. Bunun sebebi hikmeti neydi? Buyurdu ki, sallallahu aleyhi ve sellem, İnne Cibril aleyhisselamu aradzali fekal, Muhdellime nedrake ramadane felem yugferlu, kultu amin. Cibril Aleyhisselam ben minbere adımımı atar atmaz karşıma çıktı. Dedi ki Ramazan'a yetişip de af olmadan çıkan kahrolsun. Cennetten, rahmetten kovulsun. Uzak olsun. Ben de amin dedim. Ben ne yapacağım? Hz. Cibril beddua etti bana düşen amin demekti. Neden? Çünkü Ramazan öyle bir aydır ki af olmamak için özel çaba harcamak lazım. Allah Teala kullarını affetmek için. O iftar saatleri, o sahuller, o teravihler, o kadar ibadetler meşru etti ki bir insan bunda af olmamak için ne gayret gösterecek ki af olmasın. Artık o bedduayı hak etti. İkinci felin marakıcı 2 saniye. 2. basamağa adım mı attım. Talebe üdelli menzikir <gülüyor> ta indiu felin yusalli aleyh. Sen kimin yanında anıldın da senin ismin geçtiği halde sana salavat getirmedi, Allahu salli alayhi ve sellem Muhammed ve alihi ve sahbihi sellem demedi o da kahrolsun elak olsun. Senin gibi bir nimet, senin gibi bir rahmet-i ilalemin dünya ahiret saadetlerini onlara getirdin. Hiç sana saygısı yok, duası yok. Bu da bedduayı hak etti. Ben de amin dedim. فَلَمَّا رَكِيْتُ السَّالِسَ Üçüncü basamağa adım attığımda قَالَبُ عُدَلِّ مَنْ اَدْرَكَيْ بَوَاوُ الْكِبَرَ عِنْدَ وَهَدُّهُمَا فَلَمُدْخِلَاهُ cennete kul عَامِينَ Ana babasının ikisi veya birisi yanında yaşlanıp da onu cennete sokamadılarsa o da helak olsun dedim. Dedi, ben de amin dedim. Niçin? Çünkü ana baba çok şefkatli, çok merhametli olduklarından çocuklarının zararını istemezler. O çocuk onlara yaşlılıklarında özellikle muhtaç oldukları bir dönemde en ufak bir iyilik yapsa ağızları dualıdır. Hemen Allah razı olsun derler, Allah seni affetsin cennetine koysun derler. Böylece o çocuğun cennete girmesi çok kolay olur. Demek ki ana babasının yaşlılığına kavuşup cennete giremeyen hiç ana babasından hayır dua alacak bir iş Yapmamış demektir. Onların hakkını vermemiş demektir. Bu da bedduayı hak ettiği. Görüyor musunuz? Muhterem dinleyenlerimiz şu mübarek saatte, şu mübarek gecede, Ramazan-ı Şerif'te neler okunuyor size, evlerinize, ocaklarınızda arabalarınıza, dinlediğiniz her yere ne rahmetler, ne feyizler, ne bereketler dahil oluyor. Duyuyor musunuz? Meleklerin kontrolündeyiz. Başka kontrol edenler de olabilir ama bizim için muhteber olan Allah'ımızın Muhafazasıdır, murakabesidir, gözetimidir. Bir de meleklerin tabii yaptıklarımızı kaydetmesidir. Bizi ilgilendiren tarafı. Enes İbni Malik hadisinde onun için buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Ben hazara meclisel ilfi ramazan. Ramazanda ilim meclisinde bulunan. Bak şu anda siz bir ilim meclisinde bulunuyorsunuz. Kilim meclisi değil burası. Ayet okuyoruz, hadis okuyoruz. Hikaye anlatmıyoruz, kurafe anlatmıyoruz. Roman okumuyoruz. Allah şöyle buyurdu, Rasulü böyle buyurdu. Celle Celalettin Sallallahu Aleyhi ve Sellem ilim meclisi olmak için Allah ve Rasulü'nünden kelam edilmek gerekir. Öbür türlü ben size havadan cıvadan konuşabilirim, ama o zaman ilim meclisi olmaz ve bu faziletler tereddüt etmez, kazanılmaz. Ve künü <Sessizlik> yokluyam ve mağyetahtel arş Rasulullah buyuruyor, yetmedi mi sana daha ne istiyorsun? Kıyamet günü arşın altında benimle beraber komşu olacak. Onun için mutlaka dinleyin, dinletin. İşte yapacağınız en büyük iyilik bu olsun. Ümmete faydanız olsun. Hayrun nas, meyfeun nas en hayırlısı insanlara fayda olandır. Sırrı tecelli etsin. Hakkınızda inşallah. Yine Enes İbni Malik hadisinde Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Ramazan-ı Şerif'ten bahsederken Ramazan-ı Ramazan, Ramazan Allah'ın ayıdır. Tabi Allah'ın ayı olması, Recep Allah'ın ayıdır, tamam. O da ayrı. Ramazan Allah'ın ayı olması Allah'ın beş emrinden, efendim İslam'ın şartlarından birisi olan orucun bu ayda icra edilmesi itibariyle Allah Teala'nın özel bir ibadetinin mahallidir. وَفَظْلُ عَلَى سَعِرِ Bu ayın diğer aylara üstünlüğü كَفَظْلِ ala <gülüyor> halki Allah'ın yaratıklarına üstünlüğü gibidir. Yani Allah Teala yaratan olarak Yaratılan bizlerden ne kadar üstün E mukayese edilebilir mi Teşbih edilebilir mi Neye benzetilebilir ki E öyleyse Ramazan ayının da diğer aylarla Arası Böylece Düşünülmelidir Yani kıyas Kaldırmayacak derecede Bu mübarek ayın Faziletleri ve meziyetleri vardır Evet Hadis-i şerifler çok Ebu Sa'id Radıyallahu Teala Hadisinde Hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, ve leyse min abdin müminin yusalli fi leyletin minha Ramazan'ın herhangi bir gecesinde namaz kılan bir mümin, teravih kılan, teheccüd kılan, yat namazı kılan vesaire ibadetler yapan, gece özellikle gece namazı sahura kalkıldığında inşallah sadece yemek için kalkmayın. Biraz da ne yapın? rahman sahur vakti İki rekat olsun kılmaya çalışın. Çünkü hakikaten Ramazan-ı Şerif'te kılınan teheccüdün gece namazının fazileti çok büyük olduğuna dair rivayetler vardır. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Her kim sahura kalktığında iki rekat olsun namaz kılarsa Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Onunla beraber Namaz kılmak Onun namazına eşlik etmek Cemaat olmak Arkasında saf tutmak Dualarına amin demek üzere Melekler Görevlendirir Onun için siz savura kalktığınızda inşallah Namaza durursanız Teheccüd namazı kılarsanız Evet namazınız mutlaka kabule Şayan olur Çünkü meleklerin sizinle beraber iştiraki söz konusu olur ki bu başka zamanlarda tabi diğer gecelerde de söz konusudur ancak Ramazan şerifte savura kalkıldığında abdest alınıp iki rekat kılındığı zaman Allah Teala yedi saf melek yedi saf artık safın uzunluğu ve safın içeriği kaç melek aldığı belirtilmiyor yedi saf melek Allah Teala arkasına cemaat yapar namazı bitirdiği zaman yapacağı dualara amin derler i̇şte gece mutlaka yap, dualar yaparsanız o melekler amin dediği için yüzde yüz kabul olur Allah Teala o yedi saf meleğin adedince sevaplar yazar cennette derecelerini yükseltir onların sayısınca günahlarını siler sonra o melekler ayrılmazlar o yedi saf melek artık sana tahsis olmuş <gülüyor> Ta o savurda kıldığın iki rekat Namazın gecesinden itibaren Kıyamet gününe kadar Sen ne kadar yaşadın öldün kabirde yattın Yüzlerce sene ne kadar yattın kalktın Mahşere kadar kıyamet gününe kadar O yedi saf melek Dua yaparlar ve Senin için günahlarının bağışlanması için İstihbar ederler Görüyor musun Ameli salihi görüyor musun Sen kabirde yatıyorsun ama boşuna yatmıyorsun Çünkü dünyada boşuna yaşamadığın için Ahirette de kabirde de boşuna yatmıyorsun Yine çalışıyorsun Melekler senin için boyuna dua ve istiğfar yapıyorlar. Sen kabrinde bir taraftan yatıyorsun ve mahşere yüzü ak olarak, ameli pak olarak, defteri dolu olarak kalkıyorsun inşallahürahman. Onun için efendi kardeşlerimiz, dinleyicilerimiz, muhterem dinleyicilerimiz Ramazan-ı Şerif'te katlamalar var dedik. Ramazan'ın gecesinde kılınan namazın her bir secdesine illaki tevallahu 1000 ve 500 hasene بكل secde. Her secdeye 1500 hasene Hasene sevap demek. Ne kadar lazım olduğu ahirette belli olacak. Dünyada küllü şenye tevekkafı ile mangır demiş adam. Her şey mangıra bağlı. Paran var, her şey var. Paran yok, hiçbir şey yok. Ahirette der her şey haseneye bağlı. Sevabın var, bütün cennetler, köşkler, saraylar senin olsun. Hasene sevabın yok. Cennette bir karış yerin yok. Ve benalehu beyten fil cenneti. Cennette Allah ona bir köşk bina eder. Her secdeye. Bak teravite ne kadar secde var değil mi? 20 rekat olsa ne ediyor? 40 secde. 40 e, tane köşk demek Bir de yatsıyı kılıyorsun ilk sünneti son sünneti vitri Oho Köşesin köşe Cennette çok köşklerim var Ama tabi hakkını verebiliyorsan Huzur üzere kılabiliyorsan Abdestini kuştunu taaretini Şartlarını ifa edebiliyorsan Bu müjdeler demin dediğim gibi çok ama Kime meselesi O şartlara haiz misin meselesi Kırmızı yakuttan bir köşk, her secdeye, secde başı bir köşk. Köşkün altmış bin kapısı var. Altmış bin kapı. Değil kapı, kapının bir sapı, kulpu. Dünyanın borsalarına getirirse hepsi çöker. Hiçbiri o kapının kulpunu ödeyecek meblağa sahip değil. Çünkü dünyanın tümü fani, cennetin her bir şeyi bakidir. Tani bakiye kim satar alır? Minha kasrum minzebin O köşkler içinde altından bir köşk var ki Veşşehin bir yakut etni hamura Kırmızı yakutla bezenmiş altın içi. Böylece Ramazandır bu. İlk gün orucunu tutar. Feydâsâm evvelîm ramazân Vufrâ lehum artekadden minzehn bilhamitidâ elkellehumişşeh Ramazan. Geçen senenin o gününe kadar Arası silinir. Büyük günahlardan sakınılmak şartıyla olduğunu Geçen derste beyan etmiştim. Ve kulle Min salati'l ila hijab. Sabah namazından itibaren ama dikkat edin bak savra kalkıyorsunuz sabah namazını kılmadan yatmayın kardeşim. Bazı kardeşlerimiz diyor ya çok yorgun oluyorum şöyle oluyorum böyle olurum. Ya o zaman savuru zaten geç kalkmak sünnettir. Savra erken kalkmak sünnet değildir. İftarı hemen yapmak, savru geç yapmak. Tecil iftaru tehiru's sahur. Min Bütün peygamberlerin sünnetlerinden olması hacebiyle. Zaten imsa yarım saat kala, 45 dakika kala kalkarsın, abdest alasın, iki de teycüsü kılarsın. Hadi o da olmadı, kalksın anca sofraya yetişti. E tamam mübarek adam, gözü kapalı yeme ya, ağzına sokacağına burnuna sokarsın. E uykum açılmasın, böyle hemen ağzıma atayım, ışığı da açmayın, suratımı bulaştırayım. Böyle yemek yemez ki. Uykun açılsın, insanı yemek uykusunu açar. İnsan çok uykulu olduğu zaman bile e, ağzına bir şey attığı zaman çiğnemeye başlayınca uyku açılır. E biraz uykunu açılıyor. Ondan sonra kalk bir abdest alırsın. Zaten ezanlar okunuyor imsak ile. Sabah namazının vakti girmiş oluyor. Mümkünse tabi beklense cemaate gidilse çok evladır, çok eftaldir ama. E madem kaçıracaksın, yatacaksın böyle bir tehlike söz konusudur. Öyle şey olur mu? O zaman hiç olmasa evinde mutlaka savurdan sonra savurdan sonra derken imsak olmadan olmaz. Ezanlar okunduktan sonra, imsak vakti girdikten sonra, gün girdikten sonra sabah namazını kılmadan... Yatmayın. Bak sabah namazından güneş batıncaya kadar yetmiş bin melek o kişinin günahları için istiğfar eder. Şimdi sabah namazı kılmayan adama bu müjde olur mu? Sabah namazından baz alırlar. Akşama kadar ya Rabbi bunu affet ya Rabbi bunu mağfiret et diye dua ederler. Ve kâne lehu bi kulli secdetin yescuduha fî şey ramadâne bileiline vnehâr <gülüyor> nehar yesîru râkibu fî fi hamsem yehti âm Ramazan ayında yaptığı Her secdeye karşılık Gece veya gündüz Bak deminki hadis-i şerifte 1500 hasene okuduğumuz aynı hadisin üst kısmında Geceye mahsus bir değil. İfadeleri dikkatle değerlendirelim Burada ise Gece veya gündüz Yani gündüz kıldığımız namazlar Namazların önündeki sonundaki Sünnetler olsun farz namazlar olsun İşrak kuşluk namazlar olsun Gece gece evabin olsun Hepsi her bir secde mukabilinde Cennette bir ağaç Kendisine dikilir Ya cennette ağacın olursa Cehennemde yerin olmaz inşallah Ortada kalmazsın Ayazda kalmazsın Ağacın ki cennette Köşkün ki cennette Cennet ki kuşandı donandı Senin için hazırlandı Sen de cennetliksin inşallah Bu müjde yetmez mi sana Öyle bir ağaç ki Ya Dünyada nerede aldık bir ağaç? Çok da paramız yok. Büyük de bir ağaç alamadık şöyle. Aldık bir küçük ağaç. Biz öleceğiz de ağaç büyüyecek. Nerede büyüyecek 30 senede 40 senede? Dünyada bir ağaç büyümüyor. Hey gidi kardeşim. Bu cennette öyle bir ağaç ki. Gölgesinde 500 sene atlı koşan, en süratle giden ata binen kişi, 500 sene muttasıl durmadan gitse, o ağacın gölgesini kesemez. Tasavvur edebiliyor musunuz? Takayül edebiliyor musunuz? Sonsuzluğu düşünebiliyor musunuz? Tabi çok da düşünüp de kafayı yormayın yani beyni yakmayın, tuman çıkartmayın, motoru yakmayın yani. Aşırı da düşünmek bu işlerde çok gelmez. Gayba inanmak lazım. Şimdi Bukhari hadisinde de var. Innefil cennetileşe cará ten. Yeziru rakibu fi zulle ame'te hamsimle Cennette öyle ağaçlar var. Atlı giden gölgesinde 100 sene Yürüse de gölgeyi kesemez Yani sonuna getiremez Bu hadis-i şerifte işte 500 sene Rivat ediliyor Bunlar Kur'an-ı Kerim'de de Dilerseniz şu aheti okuyun ve Uzun gölgeler allah Teala bizim gibi 50 metreye 100 metreye uzun demez Allah-u Teala'nın uzun dediği Ne kadar uzun İşte 500 sene gidilse Bitirilemeyecek derecede uzun Böyle bir ağaç Şimdi böyle bir cennet beklerken insan secde yapmaz mı ya? Dünyada böyle bir ağaç yok. Biraz büyük ağaç 10 milyar, 20 milyar. Şöyle büyük ağaçlar. da nereden alsan alınmazsa, getirsen getirilmez, taşınılmaz, edilmez. Söktüğün yerden çıkarsan buraya, burada ya tutar ya tutmaz. Mesela boşuna israfta olma tehlikesi var falan. Dünyadaki 200 senelik, 300 senelik, 500 senelik ağaçlar bile. Ne kadar gölgesi var yani şurada. iki adım attın gölgeden çıkıyorsun gidiyorsun. Bu cennettir Bu sonsuzdur Burada kazanılıyor Ağaçlar dikiliyor Köşkler yapılıyor Nurlar dağıtılıyor Ey dinleyenlerimiz Alın kapın Kazanın Sonra pişman olmayın Bu pazar bir defa kuruluyor Çarşamba pazarı her hafta var Bu hafta alamasan bir de hafta alırsın Dünya pazarı bir kere kuruldu ve biz şu anda bu pazarda bulunuyoruz. Haftaya alırım diye bir şey yok. Bir daha gelin olursam oturup kalkmasını bilirim diye bir şey yok. Bir kere gelin oldun. Allah'ın kulu olarak mükellef olarak geldin. Yapacağını yap. Bu kapıda gelinlik zordur. Allah'ımızın emirlerini tutup yasaklarından kaçmak zordur. Sabır ister. Sebat ister. Devam ister. Ama karşılığı mükafatı çoktur. Sonsuzdur Tehir etmeyelim Yapacaklarımızı geciktirmeyelim Ne yapacaksak yapalım aldığımız nefesi vermeden Sahip olduğumuz değerleri bilelim Bak şu mübarek ay Şu mübarek geceler şu ramazan şerif Hele önümüzdeki mevsim Hele o son geceler hele o tek geceler Hele o kadir gecesi Bunlar arayalım Hayatımız kurtulur Ahiret hayatımız kurtulur Sonsuz saadet kazanırız Bir daha bedbaht olmayız bir daha mahrum olmayız bir daha ebedi üzülmeyiz korkmayız Kardeşim bir saadete Ereriz ki artık ebediyen Mahrum olmayız Allah Teala'nın nefhaleri Rahmet esintilerinin Yoğun hissedildiği Yoğun bir şekilde fark edildiği Zevken tadıldığı idrak edildiği hissedildiği Bir mevsimdeyiz bir gecelerdeyiz Ela la inne lillahi teala Fi eyyami dehrikum Nefahat Yaşadığınız zamanınızın günleri içerisinde, bazı günler, geceler gelir ki, Allahu Teala'nın rahmet esintileri, çok yoğunlaşır. Elâ fe lehâ, siz o esintilere, kendinizi yöneltin, namzet edin. Le'alleû, en yusîbekum nefhetum minhâ, felâ teşqevne ba'deha ebedâ, belki o nefhalerden, esintilerden, feyizlerden rahmetlerden bereketlerden tecellilerden biri size bir vurur bir kadir gecesi yakalamak var ya şu mübarek gecelerin birindedir işte arayan bulur artık ondan sonra ahiretin tüm saadetlerini tahsil ettin kazandın artık sana korku yok üzüntü yok şimdi selman-ı farisi hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban-ı Şerif'in son günü okumuş olduğu hutbesinde irat buyurduğu konuşmasında Ya eyennas kadallakum şehrun azimun mübarek en insanlar çok bereketli dünya ahiret bereketlerini saadetlerini içerisinde barındıran bulunduran büyük bir ay geldi size Şehrun fiyletu khairun min el bir ay ki içinde bir gece var. Bin aydan hayırlı. 83 sene 4 ay insanın ömrü olsa da ömrünün tüm ibadetle geçirse bir Kadir gecesinin ihyası o 83 sene 4 ay sıralı ibadet yapanınkine denk değil, daha hayırlı. Bu ne demektir ya? İnsan hele ki 10 20 30 sene yaşadığı senelerin Ramazanlarında Kadir gecelerine her seferinde isabet etse oho! O zaman tabii ki Geçmiş ümmetlerin binlerce sene ibadet edenlerinden üstün çıkar ahirete. Onun için allah Teala bu ümmetin ömrünü kısa etti, ecrini büyük etti. Bizi kimseden aşağı etmedi, bütün ümmetlerden eftal etti. Neyle? İşte bu mübarek ayın geceleriyle, özellikle Kadir gecesiyle, Men hurime hayra hurim. o Kadir gecesi ki onun hayrından mahrum olan bütün hayırlardan mahrumdur. Yani Ramazan'da Kadir gecesini kaçıran, ibadetle geçiremeyen, tevbe istiğfar ile geçiremeyen bir insan, Kadir gecesinde de af olmayan bir insan, geçmişini bağışlatamayan, temizletemeyen, defterini sildiremeyen, hesabını düzletemeyen bir insan, yani hakikaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanı üzere tam bir mahrumdur. Onun için mutlaka bu mahrumiyetten kendimizi kurtarmak için gerekeni yapalım. Gecelerimizle ilgilenelim. Ce'alallahu Allahu sıyâme ve ferîzâten ve kıyâmeleyli Allah Ramazan'ın orucunu farz Gecelerin teravisini de Nafile kılmıştır Teravihi ben sünnet ettim buyurdu Sallallahu aleyhi ve sellem Evet teravih namazı faziletleri çok Bunu da bir derste de inşallah teravih namazı Hakkındaki faziletlerle ilgili Konuşuruz Ama her gecenin özel fazileti var Bazı insanlarımız çok meraklıdır Böyle Ha Bu gece kaçıncı gece 8. gece 9. gece Her gecenin özel fazileti var biz bunları tek tek yazdık. Ramazan-ı Şerif Risalesi. Mutlaka herkes temin edip hemen işte Kadir Gecesi geliyor. Ne dualar yapılacak, ne ibadetler yapılacak. Önümüzde mesela şimdi 10. gece ve 10. gün namazları var. Takvime bakacaksın 10. gece ne demek? 9'un gecesi. 9 bitti mi 10. gece girer. 10. günde ertesi günü demektir. 10. gece 2 rekat kılınıyor. Teheccüdde. Ne okunuyor? 297. sayfa. Şimdi söylesem de aklınızda kalacak değil. Efendim 297 298 10. gün namazı. Bunları mutlaka amel edin. 297-298 not alın. Ramazan Şerif Risalesi'nde orada yazıyor. Tarifesi var işte. bir 7 A'tel Kürsi, 5'er İhlas, felaknas, Neyse. Bunları tekrar namaz bittikten sonra okunacaklar var selamın ardından. Şimdi size burada yemek tarif eder gibi tarif edecek halim yok. Herkes kitabı önüne alacak. Ondan sonra secadeye başını koyacak. İbadetini, vazifesini günü gününe yapacak. Allah Teala da fazlü keremiyle, lütfuyla muamele buyuracak. Tabii ki teravihle ilgili e, her gecenin efendim özel faziletleri yazılmış. Bunları tek tek okursanız inşallahü Rahman Allah Teala hepinizi amele muvaffak eder. Çok faziletler yazılmış ancak en önemlisi her bir geceyi tek tek anlatamam şimdi vaktim o kadar yetişmez 286. sayfeden itibaren 30 gecenin tek tek cevapları. bazıları çok meraklıdır böyle bu gece kılarsam ne var bazısı bu gece kılmayayım der bak bu gece kıl, kıl bak kılarsan ne var. İşte bu gecenin özel müjdesine, teraviya her gece var, her gece var oğlum Her gecenin ayrı ayrı mükafatı var, her gecenin mükafatı aynı değil ki. Tek tek sayfa 286'da, 86. sayfada başlıyor, 292'de bitiyor. 286'dan 292'ye kadar her gecenin tek tek fazileti var mesela. Bu gece 8. gece diyelim. 8. gece kıldın. Ne var? Ne buyuruyor? Bedir Harbi'ne katılmış gibi sevabı var Allah Allah Bedir Muharebesi yahu Sahabe-i Kiram'ın en ileri gelenleri Bedir'e katılanlar allah Teala ona İbrahim Aleyhisselam'a Verdiği mükafatı verir diyor Mesela E şimdi yarınki gece Dokuzuncu gece diyelim Ve orada hepsi yazıyor Onun için birbirinizi teşvik edin Teşvik ederken de böyle Müjdeler nakledin Rahman. Teravih namazını kılan Men salla cennet cennete girdi. Hz. hazreti Ömer'e verilen makam ona verilecek Allah Allah. Tabii Ömer gibi aynı eşit olmaz ama Allah ona ne vermiş? Kaden dawlahu fil cenneti kullu medine ma Allah ona cennette 3 şehir vermiş. Her bir şehir dünya ve içindeki tüm eşyadan 30 kat geniş. Dünyadan 30 kat geniş böyle üç şehir Allah ona vermiş cenneti cennet sonsuz işte onun için bu mübarek ayda da sonsuz mükafatlar kazanılıyor imamın arkasında 20 rekat kılan tabi hanımlar illa imamın arkasında kılmak şartları yok hanımlar evlerinde kendileri kılmaları daha eftaldir cennette 20 köşk Muhammedimiz yerin Hazretleri rivat ediyor her bir köşk 30 günlük bir aylık mesafede dolaşılacak kadar geniş ama bu 30 günün her bir günü sizin bildiğiniz 24 saatten değil. Sizin saydığınız bin sene Allah indinde bir gün yani 30 bin sene dolaşamazsın bir köşkü böyle var sana 20 köşk niçin her rekata mukabil bir köşk olmak üzere. Hey gider Ramazan Şerif ne kadar faziletler ayı. ne mübarek bir ay. Men taqarrabe fi bihaslatin min el kim bunda bir nafile hayır yaparsa ken ekemen eddaferi fi ma başka aylarda bir farz yapmış gibi. Ramazan'ın nafilesi yok. Ramazandaki sünnet kıldın, nafile bir farz sevabı var. Her bir işrak ihra kıldın bir farz sevabı var. Kuşluk kıldın bir farz sevabı var. Ve men eddaferi fi fi Ramazanda bir farz yapsa Ölenin farzı, ikinin farzı veya zekat verdi farz mesela. Farz bir amel. Başka aylarda 70 farz yapan gibi. Onun için bu zenginler uyanık olur hep. Ramazanda zekatlarını çıkarıyorlar ki 70 zekat kadar sevap alalım. Ya ve veşerus sabre ve sabru sevabul cennet. Ramazan sabır ayıdır. E oruç sabır, savurak kalkmak sabır, e mukabeleler namazlar sabır, teravih sabır, hep sabır. Ve sabru sevabul cennet. Sabrın karşılığı cennettir. Şahrul müvasat Ramazan iyi geçinme ayıdır. İnsanları idare etme ayıdır Sinirlenmeme, patırdı gürültü çıkarmama insanlara hoş muamele yapma ayıdır Ve şehrun yezdâdü rizkul mü'min Müminin rızkının arttığı, bereketlendiği aydır En fakirinin sofrasına gitsen kaç çeşit şey bulursun Ramazandan başka zamanda açlıktan boş tencereye kaşık sallayanlar Ramazan şerifin bereketiyle bakarsın ki kaç çeşit gıdaya kavuşmuşlar Men fattara fîhî bir oruçluyu iftar ettiren kişinin tabi helal kazançtan olması şartıyla oruçlu muhtaç olması şartı yok. Yani o iftar et, ettirdiğin kişinin fakir olması şartı söylenmiyor burada. Hadis-i Şeriflerde de böyle bir şey görünmüyor. Ee, bazı Hadis-i Şeriflerde aç olan deniyor ama zaten kim olursa olsun oruç tuttuğu için oruç tutan açtır. Aç olanı iftar ettirmiş oluyor. Günahları af olur, boynu cehennemden azad olur. Ve لِهُمْ مِسْلُ وَجْرِهِ مِنْ غَيْرَيْا يُنْقَصَ Oruç tutanın sevabından hiçbir şey noksan edilmeksizin bir misli de iftar verene nasip olur. Ancak zenginleri çağırıp fakirleri mahrum etmeyelim. En şerli sofra zenginlerin çağrılıp fakirlerin çağrılmadığı sofralardır. Fakirlerin çağrılmadığı sofralara rahmet inmez. Onun için mutlaka fakirleri de çağıralım, komşular da fakir olsun, zengin olsun, ayrım yapmayalım, komşuları da iftar ettirelim inşallah. Daha tabii ki bunların her birerlerinin kat kat cevapları var. Hepsini anlatmaya burada vaktimiz yetmez ama kitapta yazdığımız birçok husus size ışık tutar. Ramazan Şerif Risalesi mutlaka elinizin altında olursa Ramazan Şerif'te ömre, Ramazan Şerif'te Kur'an hatmi, Ramazan Şerif'te iftar vermek, İftarla ilgili ne kadar hadis-i şerif var orada. İlim meclisinde bulunmak, hasta ziyaret etmek, Hayırlı ameller yapmak, sadaka vermek, cemaate devam etmek, ana babaya iyilikte bulunmak özel. Ramazana özel. Her zaman ana babaya iyilik var ama Ramazanda yaparsan ne olur? İşçinin yükünü hafifletmek, insanlarla iyi geçinmek, kadınların kocalarına iyi bir bakması hepsi hakkında hadis-i şerifler var. E Kadınlarda diyorlar ki kocalarımızın da bize iyi davranması hakkında yok mu? Olmaz olur mu işte sana ne diyoruz? insanlarla iyi geçinmek. Sen de insansın, hepimiz insanız. İnsanlarla iyi geçinme bahsinde ne kadar hadis-i şerifler var. Hanımını incitmesin, kötü söz söylemesin, efendim gönlünü alsın, hediye alsın, evine bolluk yapsın, bunlar hepsi hakkında hadis-i şerifler. Yazdık, yazdık, yazdık. Bir Müslümana yardım, Ramazan-ı Şerif'te zikir, her on günün zikri, zikir mecliste bulunmak, Ramazan-ı Şerif'te yapılan istiğfar, ya, ne istiğfarlar yapılacak? Ramazan-ı Şerif'te dua, Peki hangi dualar yapılacak? Hepsi bahis bahis bahis 310. sayfadan itibaren tek tek yazılmış. İftardan dualar yapılacak? İftarın sünnetleri neler? Savrun sünnetleri neler? Ya Mekke, Mekke'de Ramazan tutmak Medine'de Ramazan tutmak Allah cümlemize müyesser eylesin. İnşallah gidenleri de kabul eylesin. Ramazan şerifte teheccüde kalkmak Ramazan şerifte secde yapmak Ramazan şerifte camilere yardım yapmak Ramazan şerifte cömertlik yapmak Ramazan şerifte verilen fitre Neler neler neler neler Onun için Okuyun dinleyin amel edin birbiriniz istifade ettirin e Dediler ki ya Resulallah Bizim kendimiz zaten fakiriz Sen iftar ettirene bu kadar sevap vaat ettin Biz de heves ettik ama sofra kuracak Halimiz yok kendimiz yiyecek zor buluyoruz Resulallah buyurdu ki Sallallahu aleyhi ve sellem ben size deve kesen e, Kuzu kesen için Allah bu sevabı Verecek demedim bir yudum süt veya bir içim su ile iftarlık verene de Allah bu sevabı verecek Gördün mü? Ve men eşma'a sahi men min havzi Şirbeten le azu'u hatta cenne Oruçluyu doyuran Kişiyi bak iftar verene Deminki sevaplar bu doyuran Şimdi iftar veren ne demek bir hurma versen iftarlık oluyor bir süt Bir yudum su iftarlık oluyor ama doyurursa Allah da onu benim avzu kevserimden Öyle bir içirecek ki cennete girene kadar Bir daha susamayacak Zaten cennete girdikten sonra susuzluk diye bir sıkıntı kalmayacak Cennetteki içilenler Zevk için içilecek Çünkü susayıp da içerse zahmet olmuş olur Cennet zahmet yeri değil Açlık hissi yok, susama hissi yok Mahşerde var o büyük susuzluk Allah muhafaza buyursun cümlemizi Ve veşerun evveli urahme Ve usadu maghfira Ramazan öyle bir aydır ki Başı rahmettir. İşte rahmet. Görüyor musunuz yağmurları? İlk on gündür görüyor musunuz? Rahmetlere mazhar olduk. Her taraf elhamdülillah. Gark oldu sulara, sellere. Ortası mağfiret inşallah. ikinci onda. Günahlarımız bağışlanacak inşallah. Zikirlerini aman aman aman aman. Efendim geçen söyledim size sayfelerini işte onları muhafaza edin. 351. sayfa Hemen 10. gün bitiyor. 11. gün başlıyor. Ya gaffara zünuk. 351'de bunlar ortası mağfiret ve ahiret sonu cehennemden beraat. Ya mu'ti ey boyunları azad eden Allah benim de boynumu cehennemden azad eyle. 100 kere her gün 351. sayfada bunlar takip edin. Ben her hafta size önünüzdeki günleri tek tek hatırlayamayabilirim. Zikrinizi eksik etmeyin. Mağfiretten beraattan istifade edin. Festekiru fi min arba'i Ramazan ayında Dört hasleti artırın Çok yapın Her zaman yapıldığı için yapılması gerektiği için Ramazan'da çoğaltın Hasletane durduğun ne ima rabbekum İki hasletle Rabbinizi razı ve memnun edeceksiniz ki Allah'ın rızası Her şeyden büyüktür Ve rıdvanüm minellahi ekber Allah'ın en ufak bir koşturttuğu kulundan Cennetten de büyüktür Lazım olan hanenin sahibidir Bilmeyenler hanenin talibidir İnsan cennete girse de sahibi razı olmasa En görkemli bir köşkte misafir edilsen de Sahibi sana yüz vermese Orası sana zindan gelir Onun için Esas gayemiz Rabbimizin rızasına Erişmektir Böylece iki kasletle bu rıza tahsil edilir Ve khaslatanilâhinâ lekum anhuma. İki kaslet ise zaten Zaruri ihtiyacınızdır Onları istemeden edemeyeceğiniz şeylerdir Feme l-hasletan ellatin tertun bi ma rabbinizin rızasını kazandıracak iki kastet çokça yapmanız gereken feşehadetü ve la illallah ve istiğfirûhu <gülüyor> kelime-i şehadet zikriyle istiğfar. Onun için bu mübarek ayda en çok yapılması emredilen kelime-i şehadet Allah, ilah illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Eşhedü illallah. Böylece şahadet şahadet şahadet bunu çoğaltın. Günde yüz kere, iki yüz kere, üç yüz kere söyleyin ya. İş yaparken, yemek yaparken, yolda yürürken, binerken, inerken artık. Eşhedü elleha ilahe illallah. İmanlarımızı tazeleyelim. İkincisi istiğfar. Allah'tan bağışlanma talebi bu mübarek ayda büyük mağfiret coştuğu için. Hele ikinci onda ortası mağfirettir işte bu birkaç gün içerisinde giriyoruz ikinci ona. Ortadaki bu bölüm mağfiret bölümüdür ki istiğfarın son derece artırılması gerekiyor. Oncu Resulullah sallallahu aleyhi ve yagfirullah fi illa Ramazanda Allah bütün ümmeti mağfiret Ancak inat edenleri afetmez. Aksi katır gibi direnenleri afetmez. Ebu Reya'ya sordular ve men Bu inat eden, imtina eden, geri kaçan ne demektir? Kimdir? Kimden bahsetmektedir? Yeba Allah'tan af istememeye direnir istiğfar etmemeye direnir. Allah da bunu bağışlamaz. Özellikle gecenin üçte biri geçtikten sonra daha da özellikle sahurda ve seherde son üçte biri girdiğinde Allah Teala'nın münadisi nida eder. Rabbimiz nida buyurur. Hela mustegfirun yesteğfiru fe yugferu Yok mu af isteyen istiğfar etsin de günahı bağışlansın. Böylece büyük mağfiret tecelli eder. İnşallah. Yok mu tevbe eden Allah tevbesini kabul etsin diye. Gece sahurda, özellikle sahurda. Ya yani sahurda insan yüz kere istiğfar etse var ya, muazzam bir şey olur. Bu, bu istiğfar rızkınızı açar, geçim darlığınızı kaldırır, huzurunuzu sağlar, ev huzurunuzu, aile saadetinizi pekiştirir. Çoluk çocuğunuzun ıslahına yarar. Efendim, nelere çözüm olmaz. Bütün dertlere deva. Mennezmel istiğfar, günahlarından pişman olarak Allah'tan af dilemek üzere. İstiğfara sarılan cealallahu min kulle min faraca, Allah her dertten çıkış yaradır Ve min kulli zıgın her dardan çıkarır. Ve razaqe min hazle ahdesip ummadığı beklemediği taraftan Allah rızıklarını ihsan eder, bolca irsal eder. Mutlaka istiğfar, istiğfar, istiğfar. Onun için istiğfara aman ihmal etmeyelim. Hatta İktidar edelim çoğaltalım Hadi şerif size anlattık Kıyamet günü bir genç ağlayarak getirilir Melekler ona ateşten demir Kamçılarla vururlar El eman eleman Bin sene bağırır eman verilmez Azaptan güvence kendisine Verilmez Sonra sürüne sürüne sürtüle sürtüle Mevla'nın zurna getirilir Allah azap meleklerine Yüzüstü bunu cehenneme sürün buyurur Dedim ki ey Cibril senin bu bahsettiğin Genç kimdir sen ümmetinden bir gençtir. Peki gel günahı nedir? Elrak Ramazan efasallahu taala Ramazana yetiştiği halde günaha isyana devam etmiş, tevbe etmemiş, Allah'tan af istememiş, istiğfar etmemiş. Estağfirullah dememiş ki Allah affetsin. azze ve celle Allah da onu ansızın yakalamış. Bir daha da tevbe istiğfara vakit vermeden huzuruna almış. Hepimiz için söz konusu her an ölümle karşı karşıyayız, burun burunayız. Bak her gün bu kadar cenaze kaldırılıyor, musalla da kaldırılıyor. Her kişi niyetine, hatun kişi niyetine, kız olancık niyetine sel gibi gidiyor, binler, yüz binler ahiret yolculuğuna her gün çıkıyor. Bak şu konuştuğum, şu anda, şu dakikada bile niceleri can veriyor Allah'a. Onun için tevbesiz, istifarsız durulur mu kardeşim ya? Hele üç ayların istifarı, her öğlen namazında, öğlen ikindi arasında nefsi <gülüyor> Bunu yapsa Allah Teala meleklere amel defterindeki seyyiatını yakın yıkın mahvedin. Günahsız bırakın. Tertemiz çıkarım buyurur. Seyyidül istiğfar. Evet. Deminki istiğfar 357. sayfede her gün öğlen ikindi arası mutlaka okunacak. 357. sayfede Ramazan Şerif Şahımız'da istiğfarların efendisi Allahümmentarbi ila illa bu mübarek istiğfar Buhari hadisinde öyle bir istiğfar, istiğfarların efendisi bunu okuduğu sabahın akşamına kadar ölürse dekel cennet Allah'ın peygamberi yemin ediyor başka hadislerde kuvvetli yeminleri de var ki cennete girdi akşam okusa o gece ölse cennete girdi. Sabah okusa o gün ölse cennete girdi. Kesin. Bazı rivatlerinde de şehit olarak ölür diyor. Yatağında da ölse şehittir. Derecesi şehit derecesidir. Ya bu kadar kolay bir var insan bir gün yapmasa aklını kaçırmış olmak lazım. Böyle bir müjde kaçırılır mı ya? Garanti cennet ya garanti ama işte ya kim cennetlikse ona öleceği gün veya öleceği gece nasip edilir. Değil mi kardeşim? Kim de cennete layık değilse ona da unutturulur değil mi? Allah Teala herkese ona göre nasip eder. Layık olduğunu nasip eder. Layık olduğuna muvaffak eder. Biz sizlere söylüyoruz. Allah hepimize amel etmeyi nasip etsin. 359. sayfa 359 Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente diye başlıyor. Manalarını da düşünün. Altında Türkçeleri var. Manalarını mutlaka düşünün. öyle ya şimdi okuyorsun. Papağan gibi okunmaz. Papağanın daha ezberlediğini okur, Ne dediğini anlamıyor. Böyle olmaz manasını bilerek huzur üzere bir kere ya bir dakika tutmaz bir dakika istiğfarı çoğaltın en az 70 kere istiğfar güneş batmadan iftar sofralarında oturun istiğfar üzere meşgul olun. Peki iki hasret de var ki zaruri ihtiyacınız. ve Allah'tan Celle Celle Celaluhu cenneti çok isteyin. Ramazanda cennetin kapıları açık Cenneti çok isteyin Çünkü Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Kim 3 kere Allah'tan cennet isterse Allah nâ selükel cenne Ya Rabbi cennet istiyorum senden Derse cennet onu duyar Ve dile gelir Ya Rabbi onu bana nasip eyle diye dua eder Kim Allah'a cehennemden 3 kere Sığınırsa Ya Rabbi Allah cirni minen nar Ey Allah beni ateşten azat et derse Cehennem onu duyar Dile gelir. Allah mecir hüminenler. Ya Rabbi onu benden muhafaza et. Onu bana nasip etme diye cehennem dua eder ya. Tirmizi hadisi bu. Tirmizi. Dünya kadar kaynak var burada. Üç kere cennet istemekten aciz miyiz ya? Allah ecir hüminenler. Cennette dua etsin bize. Şu mübarek gecelerde, günlerde. Cennet donanmış, kuşanmış, müşteri bekliyor. Cennet istenmez mi? Cenneti çok isteyin. Cennet istemek ve cehennemden sığınmak duaları ekferu min meselati'l cenneti ve taavuzu minen nar fe innahu shafi'an bu iki dua şefaati makbul iki şefaatçidirler Enes radıyallahu taala rivayet edilen hadiste Allah Teala buyurur kulumun amel defterine bakın inzuru fi divani abdi femen raytumuseelen el cennet fe adkhuluhu bakarsanız ki defterinde cennet istemiş benden onu cennete sok Bakın amel defterinde bulursanız ki cehennemden bana sığınmış onu ondan çevirin. Ama adamın derdi değil ki. Adam ölmeyi düşünmüyor ki. Adam ahireti düşünmüyor ki. Öleceğim dirileceğim nereye gideceğim düşünmüyor ki. Yarabbi demiyor ki. Bir gün bile beni affet demiyor ki. Cennet diye bir şey var mıymış inanmıyor ki. Cehennemden hiç korkmuyor ki. Allah peygamber tanımıyor ki. Ne olacak bunun durumu? Onun için Müslümanlar biz inanan insanlarız. Nasıl inanıyorsun da istemiyorsun? Böyle bir cennet istenmez mi? Bedava bir şey ya. Kaç para var yani cennet istemek için önceden şu kadar para ver diye duanın bir parası mı var? Cenneti çok isteyin, cehennemden çok sığının. Ya Ebu Hurey Onun için inşallah bu hususta da Allahümme ennânesi elükel cennet duası Allahümme ecir nîminen nâr Sabah namazından sonra yedi kere Akşam namazından sonra yedi kere Allahümme ecir nîminen nâr 367. sayfede bu da, orada da bulursunuz hadisin tamamını ve manasını. O gün ölürse cehennemden beraat yazılır, okuduğu akşamın gecesi ölürse yine cehennemden kendisine beraat yazılır. Bu hususta da, tabii ki çok dualar varsa da, e, Muhammed Mustafa'nın duası sallallahu aleyhi ve sellem size yeterli olur buyurduğu duası. Fiddua. Duada aşırı gidenler çıkacak. Haddi olmayan şeyler isteyecek Ya Rabbi bana vahiy gönder Öbürü beni peygamber et Öbürü beni Mehdiyet et Ya Rabbi beni göğe çıkar Böyle dualar fuzuli fuzuli Manasız yanlış Kötü dualar yapanlar çıkabilir Buyurduğu üzere hakikaten Çok haddini aşanlar olmuştur Ve bir hasbik entekul Senin şu duayı yapman yeter buyurdu Sahabesine Sa'de İbni Ebi Vakas Hazretlerine İşte o duayı size tavsiye ediyorum Ramazan şerifte çoğaltın buyurulduğu üzere en az günde üç defa okuyun. Her gün üç defa mutlaka okuyun. Cennette desin ki Ya Rabbi, bunu bana nasip eyle. Allah mecir nîminen o yedi kere sabah namazından ve akşam namazından sonra kimseyle dünya kelamı konuşmadan okunmak şartıyla. İnşallah yeterli olur. Allahümme inni yes el cennete ve ma qarrab min kavlim ve amel. Ya Rabbi, senden cennetini istiyorum ve cennete yaklaştıran sözleri ve hareketleri ve davranışları muvaffakiyeti niyaz ediyorum bak bunda cehennemden sığınma da var. Tam yani efendim ikisi de bir arada cem olmuş bir dua. Ateşten sana sığınıyorum. Ve maqarrabillahim amel. Beni cehenneme yaklaştıracak her türlü sözden, amelden, hareketten, davranıştan, fiilden, icraattan sana sığınıyorum ya Rabbi dediğin zaman. İşte böylece hem cennet dile gelir dua der, hem cehennem dile gelir azadın için beratın için dua der. Özellikle iftar saatleri milyonlarca cehennemden azatlı Anlarda kaflet etmeyip inşallah cenneti isteyelim, rızasını isteyelim, ümmetimize dua edelim, milletimize dua edelim, vatanımıza dua edelim ve bu cennet vatanda bizi muhafaza için. Görev yapan askerlere, polislere dua edelim. Terörün durması için dua edelim. Vatanımızda İslamiyet'i hür bir şekilde, güvenli bir şekilde yaşayabilmek ve bu yurttan öldükten sonra da cennet yurduna intikal edebilmek için. Muafakiyetler, emanlar, emniyetler, güvenceler, beraatler. Dua, dua, dua, dua. Bu mübarek ayda isteyelim Allah Teala verecek inşallahü Amin bi ve Ya ve Velhamdülillahi Rabbil Alemin Gönül Sohbetleri